Bugün 27 Ocak, Cuma günü önce sağlık programında ne yazık ki ben yalnızım. Sevgili Selim Badur ve Hasan Meriç Hoca işleri nedeniyle bugün burada bulunamıyorlar. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var ve son zamanlarda gazete haberlerinde, internette, haberlerde hızla karşımıza çıkan bir konuyu konuşacağız. Konumuz özellikle tabii çocuklarda da herhalde daha sık görüldüğü için alerji, alerjik hastalıklar konusunda e, inanılmaz e, böyle ilerlediğine dair yükseldiğine dair haberler var ve bunları sormak üzere Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Işık Barlan'ı davet ettik kendisi de kabul etti sağ olsun. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı başkanı ve çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sanırım tanıtımda yanlışlık yapmadım değil mi? Alerji çok konuşuluyor son zamanlarda ve bir <gülüyor> artış olduğu söyleniyor. Evet. Bizim ülkemizde mi, dünyada mı? Nedir bu artış? Neden artıştan bahsediyoruz alerjik hastalıklardan? Evet, bu bütün dünyada e, çok geçerli bir e, test şu anda. Aslında e, siz de biliyorsunuz, yani birçok hastalıkların tanısı kolaylaştığı için, sırf bu nedenle de e, her alanda e, bilim insanları o hastalıkların görülme sıklığının arttığını söylüyorlar. Yani birinci neden, evet. bizim daha iyi tanıyor olabil, olmamız olabilir. E, ama sanki alerjik hastalıklarda, e, hastalıkların kendisinde de, e, Yıllar içerisinde giderek bir artış var. Ve bunun şu anda en geçerli, e, e, açıklayan en geçerli tez hi, hijyen hipotezi. Hı hı hı. E, bu da şöyle diyor. E, eskiden enfeksiyonlar e, çok daha fazlayken, hijyen bozukken alerjik hastalıkların görülme sıklığı azdı. Hı. Ama gelişen ülkelerde enfeksiyonlar çok azaldı biliyorsunuz. Evet. Aşılar arttı. Hijyenik e, önlemler daha fazla alındı, antibiyotiklerimiz arttı. Artık çocuklar e, eskisi kadar hasta olmuyorlar. Biz bunları başarıyla engelliyoruz. Ama hani bu yapılan güzel işin de sanki bir bedeli var. Evet. Ve bu bedel de e, alerjik hastalıkların artışı olarak şu anda kendini gösteriyor. Yani e, eskiden mikroplara karşı verilen ve parazitlere karşı, hani etin hı hı hı. çok iyi pişirilmeden yendiği dönemler, Tabii ki paraziter hastalıktan arttığı dönemlerdi. Şimdi immün yanıt yani buna cevap verecek olan bağışıklık sistemimiz artık bizi lüzumsuz örneğin bir evdeki toz böceğine karşı hı hı hı. bizi duyarlı kılabiliyor. İşte bunlar da alerjik hastalık olarak kendini gösteriyor. Şimdi alerjik hastalıkların örneğin Amerika'da çok yüksek, Avrupa'da, İngiltere'de, Avustralya'da çok yüksek olup ama Afrika'da düşük olması gerçekten bu hipotezin doğru olabileceğini düşündürüyor. Hı hı hı. Peki, Peki lafınızı kestim. Ee, benim okuduğum yazılar içerisinde neredeyse yüzde hani kırklara varan toplumlar var. Işte, ya da dört kişiden bir kişi de alerji görüldüğüne evet. dair. Bunlar doğru rakamlar. Evet. Yani mesela hız arttı derken nedir bu oranlar genel olarak? Ee, doğru. Avrupa Alerji Akademisi'nin sitesine girerseniz... 4 çocuktan üçünü boyalı gösteriyor Yani bu 4'te 3'ünde e, alerjik re, reaksiyonlar olabilir diyor büyük bir Bunlarn yani. hepsi mutlaka hastalık olarak ağır hastalık Hı -hı. olarak e, ortaya çıkmayabilir ama dediğim gibi Avustralya İngiliz İngilizce konuşulan ülkeler diye kısaca söyleniyor Hı -hı. Bu dediğim ülkelerde sıklık gerçekten fazla e, Türkiye'de 6 altı-7 gibi. Hı hı hı. Yani biz ortalardayız Afrika'da işte %1'e düşüyor çok ilginç, Hindistan'da değil mi? düşüyor evet. eh, Oralarda bu, hijyenin, hijyenin Bozukluğunu düşünürseniz Dediğim gibi hijyen hipotezi Sonra Almanya'dan çalışmalar var ee, Bavyera'da bu köy yaşamında hı. Alerjinin şehir yaşamına göre Çok daha düşük olduğunu gösteren Yani o zaman şehirlerde Daha büyük bir artış Doğru. olduğu söylenebilir evet. mi? Yani sanayinin Medeniyetin artışı e, alerjiyi artırıyor ama gelişmemiş toplumlarda sıklığı o kadar yüksek değil. Çok önemli bir sağlık problemi değil. Türkiye dediğim gibi ortalarda yer alıyor bu skanada. Evet. Peki alerjiyi nasıl tanımlamak lazım? Yani alerji nedir? Bu zor bir soru aslında. <gülüyor> e, aslında e, bağışıklık sistemimizin yanıt vermemesi gereken e, alerjenlere yanıt verir hale gelmesi diyeyim ama hemen açıklayayım bunu. Örneğin polen ...ev hı -hı. tozu, işte evimizdeki kedimiz... ...köpeğimiz, hani çoğu insan... ...bir problemi yok bu söylediğim alerjenlerle. Ama alerjik insanlar da... ...öte yandan... ...onlara karşı bu söylediğim alerjenlere... karşı duyarlaşma olduysa hastalık ortaya çıkıyor. Yani hı -hı. aslında yanıt vermemeniz... ...gerekiyor ama yanıt veren hale geliyorsunuz. Hı -hı, hı -hı. Bu... ...genetik olarak bir yatkınlık olabiliyor... ...veya çevresel faktörler... ...ve veya üstüne hı -hı, eklenebiliyor... Hı -hı, hı -hı. ...ve hastalık halinde ortaya çıkıyor. Yani bizim aslında... Ee, ...yanlış bir ümün yanıtımız bu. Ve olmaması beyin, gereken. Evet, olmaması gereken. Hatta dediğim gibi bu teori çok ispatlanmadı ama... ...eskiden parazitlere verdiğimiz yanıtı... ...biz şimdi alerjenlere veriyoruz diye düşünebiliriz. Hı hı hı hı. Ee, dolayısıyla e, aslında olmaması gereken bir reaksiyon. Duyarlaşırsanız eğer ev tozuna... ...kaldık ev tozunun da attıklarına... Hı hı. E, ...o zaman işte öksürük, burun tıkanıklığı gibi e, alerjik hastalıkları düşündüren veya cilt tutulumu, egzamalar gibi e, problemler ortaya çıkıyor. Evet gerçekten de skalası geniş bir hastalık grubu değil mi alerjik hastalıklar? Yani birçok şey sayılabilir herhalde. Bir sisteme bağlı değil. Yani gözünüzde olursa göz nezlesi hı hı hı. diyoruz biz buna. E, burunda olursa saman nezlesi, hı hı. E, alerjik rinit o akciğerde olursa astım diyoruz. En ciddi evet. boyutu herhalde. Evet. Hı -hı. Ee, en ciddi boyut derken astımın da ciddi boyutu var. Aslında bütün saydıklarımın hafif, orta ve ağır hastalık durumları olabiliyor. Ama Hı -hı. astım bizde biraz kötü şeyler hatırlatıyor. Ben onu e, hani yaşlı dedelerimiz ve anneannelerimizin bu hastalıktan belki de ölmeleri olarak düşünüyorum. Hani toplumca kötü anılarımız evet. var. Ee, yoksa astım kötü bir hastalık değil. En azından <gülüyor> bana göre değil. <gülüyor> yani tedavi edilebilen bir hastalık. Belki de diğerleri bir rinit, pismrizitin daha. Onu çok ee... önemsemiyoruz. Aslında onlar hayat kalitesini çok düşürüyor. Evet. Astım da tabii düşürüyor. Bir de ciltte olursa atopik dermatit diyoruz. Egzama kabaca Hı -hı. diyoruz. Ayrıca sindirim sistemi de tutabiliyor. Dolayısıyla bu saydığım birçok sistem e, tutulabilir. Evet. Peki e, Işıl Hocam Mesela bizi dinleyen anneler veya işte insanlar hani bir görünen bir belirtinin alerji olduğunu anlamaları için yani nasıl tanıyacaklar e, bu hastalığı e, hangi belirtilerle tanımak mümkün Burası Bence çok önemli e, Çünkü e, biz çok iyi tanıyamıyoruz gibi geliyor bana neden Çünkü bir takım yanlışlar yapıyoruz belki onları konuşuruz ama Hı -hı. önce nasıl doğrusunu nasıl tanıyabilirize değinelim bir kere e, bulguların ben gene çocuk diyeceğim. Hem ben çocuk hekimiyim hem de alerji tabii çocukken başlıyor. E, kişi de diyelim e, bulguların tekrarlıyor olması lazım. Yani hayatınızda bir kere burnunuzu aktı hapşırdınız diye tabii size hemen bir hastalık adı yapıştırmıyoruz. Evet. Bunun tekrarlıyor peki ne zaman tekrarlaması daha çok düşündürecek alerjik hastalıkları dersek e, mevsim dönüşümleri yani ilkbahar ve sonbahar. Hani sonbahar da tam yazdan Tatilden dönüp de okulun açılacağı hafta hı hı. örneğin e, işte o zaman artar ne oldu bu çocuğa İstanbul'a geldik gene hasta oldu halbuki biz e, işte Bodrum'da çok iyiydik bu cümleler çok kurulur yani bu hastalık e, mevsim dönüşümlerini sevdiği için çünkü hı hı. çevrede birçok değişiklik oluyor tabi sabah akşam ısı farkı değişiyor nem oranı artıyor birçok faktör var burada ama yaz daha stabil aslında kış da gene biraz daha öyle. Geçiş dönemlerindeki evet, değişiklikler etkili. Doğru. Etkiliyor. Geçiş dönemi çok önemli. Eğer geçiş döneminde kişinin rahatsızlıkları her Mayıs ayında İstanbul'da burun akıyorsa, her sonbaharda çocuk öksürüyorsa anneler düşünsün bu hastalığı diyeceğim. İkincisi, hastalığa ait bazı bulgular var. Şimdi eğer astım için konuşursak tabii öksürük çok önemli bir bulgu. Şimdi de bazı özellikleri var. Örneğin. Çocuk ne zaman koşup oynasa eğer öksürüyorsa hı hı. ama onun dışında gayet iyiyse çok önemli bir ipucudur bu. Yani biz ona egzersizle ortaya çıkan hastalık deriz. Ve bu o, şeyde hani parklara falan gittiğinizde rastlar zaman çocuk işte e, hı hı. Okancığım koşma terleme. Koşa, terleme yoksa öksüreceksin. Bak hı hı. işte öksürdün dememiş miydim koşma. Oysa bu. Çocuğun hani e, tabii ki koşup oynayacak. E, demek gidiyorum ben o sırada içimden. Aslında bizim bu çocuğu görmemiz lazım. <gülüyor> evet siz bir alerji uzmanı olarak. olarak evet. Bir de gece yatakta öksürük. Bunu biz özellikle Hı -hı. her hastaya mutlaka sorarız. Gece çocuğunuzun öksürdüğünü duyuyor musunuz? Çok Hı -hı. önemli. Hatta derste de diyoruz ki gece öksürük varsa aksi ispat edilene kadar bu çocuk için öksürük. E, Reaktif hava hast yolu hastalığı hı hı. ya da astım dediğimiz hastalık olabilir. Hani bu kadar önemli. Listenin başına onu koyun. Hı hı hı. Tabii başka nedenler olabilir ama. Peki bunun ama. sayısında yani mesela kaç belli bir dönemde belirli miktarları var mı öksürüğün veya işte? Şöyle söyleyeyim. Başka gece, diğer belirtilerin. Gece çocuğun hiç öksürmemesi gerekiyor. Yani normalde. bir kere bile öksür. Tabii hı hı. normalde sağlıklı bir çocuk gece öksürmez. Hani hı hı. bu erişkinden bizi ayrı kılıyor Sigara içen, işte belli bir takım Hı -hı. hastalıkları olan, reflüsü olan kişiler gece öksürebilir. Ama çocuk öksürüyorsa o mutlaka patolojik diyoruz. Onun bir nedeni var. Hı -hı. Bu neden içerisinde de bu hastalıkları başa koymak lazım demiş olayım evet, ben. Evet, Ama evet. tabii işte reflü de mesela katılabilir. O da öksürüyor, artırabilir. Bütün bunlara çok dikkatli bakmak lazım. Evet. İsterseniz bir müzik arası verelim. Siz tabii. böyle gelir gelmez hemen ben soru bombardımanına tuttum. Hı -hı. Ee, i̇lk parçamızı. Amy Winehouse'dan seçtim Amy Winehouse'u hatırlarsınız Ne yazık ki Temmuz ayında geçtiğimiz yıl Kaybettik evet, 27 yaşında çok güçlü Kontralto vokalleri olan Sol ve jazz türünde şarkı Söyleyen bir sanatçıydı Onun Back to Back albümünden Valerie. Well sometimes I go out by and I look across the water And I think of all the things, what you're doing And in my head I paint a picture well, Since I come home where well, my body's been in the magus And I miss your ginger hair and the way you like the daggers Won't you come on over, stop making a fool out of me Why don't you come on over, Valerie Valerie Valerie, Valerie. That you have to go to jail, put your house on the offer sale, did you get a good lawyer? I hope your dinner catch I hope you find the right man who fits you for you. And now you're shopping, and anywhere, taste the color of your hair, and are you busy? Did you have to pay that fine? That you were dying all the time? Are you still dizzy? Uh -oh. Uh -oh. Since y'all come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hit and the way you light the dress. I want you come on over and stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over? And rain, all the rain. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things worth doing, and in my head. I'm Yes, I'll come home Well, my body's been a mess And I'll miss your tender hair yeah, And the way you light the day want you come on over And stop making a fool out of me Why don't you come on over Önce kaybettiğimiz Emmy Winehouse'tan dinledik Valeri. Evet 27 Ocak Cuma günü saat 13:22 ve Profesör Doktor Işıl Barlan'la alerji ve alerjik hastalıklar konusunda söyleşimize devam ediyoruz. Geçen müzik arasından önce size bu hastalıkların hani belirtilerini anneler nasıl tanıyacak diye sormuştum. Bir şöyle bir soru aklıma geliyor erkek çocuk Kız çocuk farkı var mı bu hastalıkların görülme sıklığında? Ondan sonra da hemen tanı için hani gerçekten alerjik hastalık tanısının konulması için ne yapılması lazım? Önce cinsiyet farkına değinirsek erken yaşlarda erkek çocuklarda daha ağır seyrediyor. Erken yaş derken bir yaş, bir yaş öncesi hı hı. hatta. Çocuklarda solunum güçlüğüyle bronşiolit dediğimiz tablolar olur. Hatta hastaneye yatmaları gerekir eğer ağır olursa bu yaşta. Bunlar daha çok erkek çocuklarda oluyor. Ama hastalık yaş ilerledikçe hastalık şey tercihi değişiyor. Özellikle kızlarda ve ileri yaşlardaki ağırlık durumunu söylüyorum kızlarda ve kilo su ileride olan. Hı hı. Kilolu e, kızlarda diyelim daha ağır seyrediyor. Yani 6 yaşından sonra görülen hastalık formunda bu dediğim e, cinsiyette daha ağır seyrediyor. E, gelelim tanı hı hı. E, testlerine. Evet yani biz alerjiden şüpheleniyoruz. Ailemizde de var. Çünkü ailesel e, %60 genetik diyoruz bu hastalıkta %40 hı hı. çevresel. Dolayısıyla eğer örneğin anne de varsa alerji, çocukta da bu dediğimiz belirtiler varsa, gene listenin başına düşünülmesi gereken hastalık grubu alerjik hastalıklar. Hı hı. O zaman ne yapmak lazım? Vallahi o zaman e, bence bir alerjist bulmak lazım. Çünkü alerji tanı testleri ni e, bugün belki artık her yer yapabiliyor. Ee, ama bu testler e, her zaman tekrar edilecek testler değil. Bir kere doğru düzgün yapılması lazım. Hatta ben bu soruyu sormamın şöyle bir e, amacı var. yani Mutlaka siz tanıyan anlatacaksınız da. E, şimdi interneti biliyorsunuz malum bir de evet. yeni bir takım şeyler oldu. Fırsatlar şunlar bunlar. Ben mesela oralarda da görüyorum. İşte fırsat <gülüyor> bilmem nerede alerji testi. Evet. Şu fiyat yerine şu fiyata eyvah, gibi. Eyvah. Bunlar nedir hani? Yeah. E, bunlar nedir e, çok iyi bilemiyorum amaç nedir orada ama bilimsel değil herhalde başka gerekçeler olabilir. E, hani biz doğru düzgün bir tanı koymak evet. istiyorsak altına da imzamızı atacaksak o raporun ne yaptığımızı iyi bilmemiz lazım. Hı hı. E, belki birazdan yapılan hataları konuşuruz ama düzgün işi ben şimdi anlatayım. E, bu e, güzel bir anamnesi hani öykü almak deriz biz oturup şöyle hastayla en az bir yarım saat 45 dakika ilk gelen hastayla konuşursanız. Birçok konuda bilgi alıyorsunuz. Tabii ki bir tek şey değil sizi buna yönelten. Demin anlattığım anneler içinde, ama hekimler için tabii bu çok daha ayrıntılı, ayrıntılı. sorgulama gerektirir. Evet. Eğer sonuçta bu hastalıklar düşünülüyorsa test yapmak gerekiyor. Testlerimiz iki türlü de yapılabilir. Bir tanesi cilde uygulanarak, diğeri kan alınarak. Söylemek istediğim ikisini aynı anda yapmayacağız. Hı hı. Hangi durumdan hangisini tercih ederiz o belki ayrı bir konu. Hekimler için geçerli olabilir ama... Cilt testlerinden bahsedelim. Eğer hasta ağızdan bazı ilaçları almadıysa antihistaminik gibi hemen geldiği gün o cilt testini yapabiliriz. Bu cilt testinde de yaptığımız şey çok küçük bir e, zerresini bu alerjenlerin damla halinde. Çünkü bizim sıvılarımızda alerjenler var çeşit hı hı. diyelim 20 tane. Onlardan birer damla çocuğun koluna ya da sırtına koyuyoruz. Sonra da ucunu bir lansetle dokunuyoruz ve 15-20 dakika sonra oluşan kızarıklığı değerlendiriyoruz. Bu test canlı vücuda yapılan bizim INVIVA dediğimiz bir testtir ki en kıymetli testlerden biridir. Alerjiniz varsa burada çıkar. Genellikle ama yapanın eline ve bilgisine ve tecrübesine gayet tabii göre değişir. Hı -hı. E, deneyimli eleman yapmalıdır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Burada e, örneğin Türkiye'de biz en fazla İstanbul, Türkiye demeyeyim İstanbul'da en fazla ev tozunu görüyoruz. Hı -hı. Sonra polenler geliyor Orada kızarıklık oluşuyor. Tabii ki bu testin pozitif negatif kontrolü var. Uygun bir test olması için. Ve bir kağıtla rapor halinde hastanın eline verilmesi gerekir. Altına da bir uzmanın imza atması gerekir. Ve hastaya da bunun açıklanması gerekir. Hani benim bu gerekir dediğim her basamakta bazı hataların yapıldığını bildiğim için evet. altını çizerek konuşuyorum. Baskılayarak konuşuyorum. Sonuçta hastaya evet sizin ev toz alerjiniz var dediğiniz anda çünkü o zaman evde evi de sorgulamıştınız biraz evvel sorgulama sırasında. Hangi önlemleri alması gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Çünkü alerjik hastalıkların tanısındaki ilk prensip alerjeni belirlemek ve ondan kaçınma. Yani kediye karşıysa. Kediden hani, uzak durmak. Kesinlikle. O zaman çünkü vereceğiniz ilaç miktarı yarıya iner ya da belki hiç vermeyeceksiniz kedi gidince. Bütün bunları hastayla oturup gayet güzel hani konuşmak gerekiyor. Bazı durumlar var ki biz deride test yapamıyoruz. Örneğin Derisinde egzama var kişinin. Zaten kırmızı. Tabi o zaman bu testi rahat değerlendiremeyeceksiniz. Bir de bazı ilaçlar aldıysa bloke ediyor reaksiyonu. Yani testi yaparsanız alerjisi çıkmayacak yanlış olarak. Hı hı. O zaman kan testine gönderiyoruz. Kanda da yani kişinin kanı alınıyor. Laboratuvarda yine sonuç deri testiyle uyumlu gelmesi gerekir. E, tabii ki. Alerjini böylece saptamakta bir zorluk yok. Bu testler gayet hı hı. rahat yapılır. Bir de astım için, e, şimdi kişinin daima her zaman alerjik olması lazım değil örneğin astım olması için. Peki astım var mı yok mu çocuğumda sorusu da çok temel bir soru. Alerji var yok dediğim şekilde anlaşılıyor. A astım var mı yok mu ve derecesi nedir derseniz Hı -hı. solunum testleri yapılıyor. Hı -hı. Bilgisayarlı e, bir programdır bu. Hatta çocuk işte kekteki mumlara üfler veya balonları uçurur. Çocukların hoşuna giden bir testtir. Bir güzel nefes alıp verme tekniği var ki... 6 yaşından büyük çocuklar bunu yapabiliyor. Bunlar bilgisayar bize bir çıktı veriyor ve biz akciğerlerin nasıl çalıştığını gayet güzel anlıyoruz. Ve oradaki evet. işte diyelim 10 parametre var. Onları değerlendirerek hastalığı anlayabiliyoruz. Bunun daha ileri testleri de var. Şu anda evet. girmeye gerek yok. Üniversitelerde yapılır bunlar. Çocuğun hastalığının derecesi gayet güzel anlaşılır. Çünkü şunu da söylemek istiyorum. Yaş ilerledikçe şimdi küçük çocuklar aslında daha kolaydır. Adolesan yaşa gelen çocuklarda çocuk semptomlu gizli olabilir, bize doğru cevap vermiyor olabilir, merdiven çıkarken yoruluyordur ama durup e, bunu bize söylemiyor olabilir. Ya da örneğin egzersiz yapmak istemiyorum der, belki de yapamıyordur. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Objektif kriter olması lazım elimizde. İşte bu dediğim sonunum testleri o zaman çok işe yarıyor. Evet. Yani hastalık gizli seyrediyor olabilir. Kişinin farkında bile olmadan evet. gene de oluyor olabilir. Dolayısıyla bizim bu testleri yapmamız gerekiyor. Evet anladığım kadarıyla iyi bir anemles yani öykü alma çok önemli çok değil önemli. mi? Çok önemli. Ee, gerçi şimdi bu yeni sistemde ben hep söylüyorum bu öykü alma nasıl başarılacaksa. Çünkü baya bir zaman Kesinlikle. Şey o sizin zaman. ne kadar iyi bir hekim olduğunuz değil ne kadar zaman ayırdığınız evet. da çok önemli tabii ki. Hatta eskiden belki işte hani çok az testle ama çok iyi bir sürede öykü alarak tabii. hastalıkların tanısı olabiliyordu. Ee, ben bu arada şeyi düşündüm. İyi ki benim kedi kılına alerjim yok çünkü kediyi <gülüyor> çok seviyorum gerçekten. Ee, şimdi bunu öyle güzel anlattınız ki yani başlangıçta söylediğiniz o belirtileri gören çocuğun da veya işte erişkinde olabilir tabii alerjisi olan kişi. Gayet güzel. Bütün bu e, algoritma içerisinde bu testleri yaptırıp ondan sonra emin olabilir. Peki acaba bu tanı konusunda özellikle yapılan Hı -hı. yanlışlar neler? Ne tür siz bu konuda uzman olduğunuz için tecrübeleriniz de çok fazladır? Benim en merakla beklediğim, heyecanla <gülüyor> beklediğim soruyu sordunuz. Bu konu e, da e, bayağı e, düşünmüşlüğüm var diyeyim. E, tabii yani meslekte yıllarınız geçince bunlar birikiyor. E, kitapta yazan şeyler değil bunlar. Şimdi söyleyeceklerim aslında. Bunlar tamamen gözlem. E, ben üzülerek fark ediyorum ki e, bu kadar çok yazının e, kongrenin yapıldığı ülkemizde Evet. Yayınlara ulaşmanın da zor olmadığı bugünlerde, hani bizim asistanlık dönemimiz gibi değil ama biz hala yanlış yapabiliyoruz. Bir numaralı hata bence bu hastalığı enfeksiyon sanıp antibiyotikle tedavi etmek ve bu lüzumsuz antibiyotik kullanımının hani hı hı. zararları nedir desek burada bir saat konuşuruz değil mi? Tabii. Oraya girmeyelim ama biz enfeksiyon olmayan bir şeyi neden antibiyotikle tedavi ediyoruz? Bir kere bu son derece önemli. Hatta evet. hastık olan hata hem e, astım ilaçları hem enfeksiyon ilaçlarının bir arada verilmesi. Bakın israfa. Eyvahlar olsun. Ve yazık çocuğa değil mi? Evet. E, bu bir numaralı hata bence. Burada tecrübe eksikliği olabilir. Kendine güvenmemek olabilir. Hastalığı tam bilmemek olabilir. Bence bunun nedeni neyse ama hani çözülmesi gerekir. Sonra bir de bir takım etkisiz ilaç bile diyemeyeceği maddeler veriliyor çocuklara. E, şunları alırsanız işte e, bağışıklık sisteminiz güçlenir, hastalığı yenersiniz şeklinde tamamen... Evet değil mi evet. eczanelerde preparat olarak da satılıyor Kesinlikle. bir kısmı? Evet. <gülüyor> Hatta bir anlamı anlatacağım size. E, yuvaya giden bir, e, benim hastamın e, söylediği bir söz bu. Çocuk yuvaya gidiyor. Bana Işıl Hanım e, kendimi eksik hissediyorum. Nasıl yani dedim. Evova'ya giden her çocuğun annesinin elinde 7-8 kalem bir liste var. Onları çocuklarına verileceğini anlatıyorlar. Benim böyle bir listem yok. Ben ee, kötü de, annemiyim. Ben Hatta. de kötü doktor oluyorum bu arada <gülüyor> herhalde. Ee, bu düşünülmesi gereken bir şey üzerinde. Ee, bir de demin söz konusu ettiğimiz testlerin değişik biçimlerde yapılışları var. Örneğin biz orada... Antijene özel IgE ölçerek bakıyoruz. Alerji gösteren de odur mekanizma olarak. Halbuki IgG'yi ölçen, çok da pahalı olan ama demin dediğiniz türde reklamını da çok fazla yapan testler var ve maalesef yurdumuzda bu bayağı kullanılıyor. Bu da büyük bir israf ve sonunda alınan bilgiyi maalesef çöpe atabilirsiniz. Kullanılacak evet. bir bilgi değil çünkü. Hiçbir anlamı yok. Bir de üstelik çocuğa Orada çıkan pozitifliklere göre ekmek yeme, süt içme, et yeme gibi böyle çok hı hı. temel besinler bile kısıtlanabiliyor. Aile ne yapacağını şaşırıyor. Evet, evet. Bu da çok acı bir durum. Evet, hem tabii onları da şimdi biraz sonra da tedavisinde de sanıyorum işte bunlar devam edecek. Bunları anlatacaksın herhalde ama hakikaten şu tanık koymak çok önemli bir şey. Yani tedavinin yarısı belki değil mi o tanıdan tabii ki. geçiyor. Tabii ki, tabii ki. Özellikle dinleyicilerim belki internetteki ya da herhangi bir web sitesindeki her gördüğüne mutlaka tabi düzgün olanları da vardır. Evet. İşte gelin alerjinizi tanıyalım, test edelim gibi. Yani Bilinçli kullanmalarını belki önermekte fayda bir şey var. Tabii. Çünkü bilgi kirliliği var artık. Evet. O kadar çok ki. hani Google'a şu kelimeye girin e, kaç bin tane e, şey çıkacak değil mi? E, sitasyon çıkacak kim bilir. Ben peki nasıl seçeceğim buradan doğru olanları? Evet. Herhalde Amerikan Akademi Ovalerji, Avrupa Akademi Alerji gibi e, sitelere daha çok önem ver. Üniversitelerden çıkan e, mesajlar ve yayınların e, daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. E, yoksa bu konu suistimale oldukça açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. evet. Maalesef. Peki tedavisi kolay hastalıklar mıdır alerjik hastalıklar? E, alerjik hastalıkların tedavisi zor değildir. Hatta çağımızda bence oldukça kolay. Dediğim gibi doğru tanı koymak daha zor. A, tanıyı koyduktan sonra aslında yapılması gereken e, hemen ilaç başlamak da değil. Önce bir çocuğu değerlendirmek. Hafif, orta, ağır, kabaca söyleyeyim. Bu türde bir kategorizasyon yapmak lazım. Yani Hı -hı. Bu çocuğun e, demin de söylemiştim. Önce bir alerjisi varsa bir kere. Evde kedi var. Kediye alerjisi var. E, bu tabii ki kedinin uzaklaştırılması gerekiyor bu ortamdan. Hı -hı. Sonra çocuğa bakmak lazım. Ben yani sayeden ilaç gerekiyor Hı -hı. mu şimdi? Bazı önlemler alınarak hani ilaçsız da demek istiyorum izlenebilir hasta. Evet. Örneğin sinüziti vardır. sinüzitin tedavi edersiniz öksürüğü biter. Evet. O zaman gerek yok. Ya da sinüzit sonrası vereceğiniz ilaç miktarı çok daha azalır. Evet ya da besin alerjisinde de aynı şey Tabii. söz konusu değil Orada mi? da sadece besinden uzaklaşma diyoruz. Aslında besin alerjisinin bir ilacı yok. Evet. Ağızdan alınacak bir ilaç yok. Sadece, sadece... besinden Hı. uzaklaşılmasını söyleyeceğiz. Onda bir takım testleri var. Evet. Peki mesela alerjik astım gibi hani bizim hani ismini duymaktan da hani korktuğumuz hastalıklarda da yine tedavi için aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Tabi orada tedavimizde eğer hastanın ilaca ihtiyacı olduğunu düşünüyorsak o zaman... E, e, İlaçlarımızın verilme yolunda bir değişiklik var. Hani eskisi gibi şuruplar, haplar içilmiyor. Artık hı hı. inhaler dediğimiz ağız yoluyla hı hı hı. maske kullanılarak küçük çocuklarda ilaçları direkt olarak bronşlara gönderebiliyoruz. Çok gelişti hakikaten Tabii değil mi? Tabii burada mantık çok iyi çünkü çok az ilaç veriyorsunuz bu durumda. Hani çünkü ağızdan alınan bir ilacın damarınıza, damardan, bağırsaklardan emilip sonra... Belli bir düzeye dokularda yükselmesini beklemek tabii ki uzun bir süre alır. Oysa e, sprey olarak verildiği zaman ağızdan evet. direkt o gidiyor e, bronşlara hemen etki ediyor üstelik. Hem az ilaç veriyorsunuz. Son noktaya direkt tabii, Hem de lokal tedavi bu. Hani neresi hasta biz oraya ilaç gönderelim. Bütün vücudumuza karaciğere böbreğe niye ilaç gönderelim? Değil mi? Eğer hastalığımız bronşlardaysa bu bu bantıkla geçen çağ artık yüzyılda bulunmuş bir tedavi yöntemi çocuklarda da çok rahatlıkla hı hı, kullanılabiliyor. Hı. Solunum yolundan alıyor, alınıyor ilaçlar ve çok düşük dozda alınıyor. Evet. İlaçların çeşitleri tabii var. Rahatlatıcılar var, antiinflamatuarlar var. Bunlar hastanın doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. Ağırlık derecesine göre hı hı. bazı çocuklar her gün ilaç alması gerekiyor. Hı hı. Mevsimsel özellikle problemi olanlarda o mevsimde ilaç verebiliriz. Evet. Ama ne olursa olsun yazın bir ara verilmesi gerekir çocuklara. Çünkü dedik ya yazın çok fazla bulgu olmaz. Yani ilacında en azıyla çocuklara tedavi evet. vermek prensip olarak daha doğru. Evet çocuk olunca insan tabii biraz evet. daha... Devam Hesap edeceğim ee, sorularım tamam. da var aklıma gel ama isterseniz bir ara daha verelim. Tabi. Ee, i̇kinci parçamızı 1940 doğumlu bir sanatçıdan dinlemek dinletmek istiyorum. King Solomon ya da King of Rock'n'Roll denilen Solomon Burke'den bir parça e, seçtim ki e, bu sanatçı da geç 2010 yılının Ekim ayında kaybettiğimiz bir sanatçı ileri yaşlarında. E, ondan e, seçtiğim parça Nano Are Free. One, Shot. That the truth is shining bright, right before our, eyes. before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is changed, none of us are free. Nano 27 Ocak cuma günü saat 13.43 ve önce sağlık programında beraberiz Solomon Burke'ten benim çok sevdiğim bir parça Nano was are free parçasını dinledik ve profesör doktor Işıl Barlan'la alerjiler konusunda e, konuşmaya devam ediyoruz. En son tedavide kaldık. E, tedavide neler yapılıyor, yapılan yanlışlar neler e, diye başlayalım. Sonra evet. yine sorularım olacak. E, demin hani hiç ilaç da vermeyebiliriz. Verirsek değişik ilaçlarımız lokaldir. Sadece hasta olan yere gönderilir dedik kabaca. Bir de tabii tedavide immunoterapi yani aşı tedavisi var. Burada da çok kısa olarak en önemli noktayı şöyle söyleyelim. Sadece alerjisi olan hastalara yapılan bir tedavi yöntemidir. Yani demin konuştuğumuz tanı testlerinde... Kişinin alerjisinin belirlenmiş olması lazım. Çünkü bazen hastalar benim bir şey alerjim yok ama ben aşı tedavisi aldım alıyorum gibiyle diyebiliyorlar. Ee, bu çelişkili bir durum tabii. Sadece e, alerjisi olan hastaya o alerjene karşı aşı tedavisi verilebilir. Hı -hı. Bu eskiden e, iğne yoluyla e, parenteral yapılıyordu. Şimdi dil altından da yapılabiliniyor. Ama bu konu tabi bu konu içinde biz burada herhalde epey bir vakit harcarız detaylarına girersek. Ama dil altından uygulama evde yapılır, doktorun yanına gelmeye gerek yoktur, daha kolaydır. Evet. E, dolayısıyla bizim dokondal Marmara'da önemli tecrübemiz var dil altından verilen aşılarla ilgili. E, belki aşıyı bu kadarla bitirelim dediğim <gülüyor> gibi yoksa uzun bir konudur. Yani e, iğne olarak yapılan aşıda hayati tehlike de vardır. Hı hı. Dolayısıyla doktorun yanında en az bir 30 dakika tutulması gerekir. Yoksa öyle hani eczanede veya başka bir e, yerde yapılacak bir tedavi değildir. Hı hı. Bu bizi korkutan bir durumdu. E, ama sanırım azaldı artık e, bu tür tehlikeli durumlar. Ama etkinliği açısından nasıl etkinliği bakıyorsunuz? Açısından, e, e, etkinliği açısından iyi seçilmiş hastada ikisinin farkının olmadığını düşünüyoruz biz çocuklarda. Dolayısıyla... Hı hı. Dil altından verilerini de tercih ediyoruz. Daha <gülüyor> emniyetli olduğu için. <gülüyor> Ama tabii her hasta doktoru tarafından değerlendirilmeli. Kimse de bunu jeneralize etmesin. Evet. Ee, tabii ki her hasta biliyorsunuz tıptaki e, kuralımız her hasta. Hastalık yoktur. Hasta vardır. vardır. <gülüyor> Dolayısıyla e, o e, burada karar verecek olan hastanın doktorudur. Onunla evet. zaman geçiren kişidir. Peki bu... Tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra alerjik hastalıklarda yani çocukluk çağında örneğin e, belli bir süre uygun da tedavi edildiğini varsayarsak gidişat nedir yani sonunda evet. iyileşme var mı? Bunu daha? her hasta anne bize e, hani ne olacak çocuğumuz sonraki durumu geçecek mi doktor hanım doktor bey diye soruyor o, tabii ki haklı olarak aslında bu sorunun ciddi cevabı doğru en yüzde yüz doğru cevabını bilmiyoruz dememiz lazım. Biz neyi verebiliyoruz, anlatabiliyoruz hastaya? Şimdiye kadar istatistiklerden elde edilen bilgiler. Bunlar da daha çok Amerikan toplumundan geliyor. Evet, Şimdi çok bu, konuda olduğu evet, gibi. Bu noktaları saptadıktan sonra şu bilgiyi verebiliriz. Çocuğun, dupçağın erken döneminde alerjik hastalıklar çok sık sonra azalıyor. Demek ki bu hastalıklar aslında iyi niyetli, iyiye gidiyor. Bu hastalıklar derken astımı ayırayım. Hı hı. Astım dediğim gibi yaş ilerledikçe azalır. Annelerin üzüntülerinin tersine düşündüklerinin belki tersine ama alerjik rinit dediğimiz saman nezlesi hani burun akıntıları hapşırık ve tıkanıklıkla giden hastalık varsa eğer hı hı. o pek kaybolmuyor. Yani 5-6 yaşında varsa o demektir ki artık siz e, bu hastalıkla beraber e, yaşayacaksınız. E, her gün gelmesi gerekmiyor hastalığın ama mevsimsel e, belli dönemlerde olacak yani alerjik rinit aslında pek kaybolmaz. Hı hı. E, o zaman da işte aşı tedavisini biz onlarda daha çok uygun buluyoruz. Evet. Yani bunun hem tedaviye yönelik hem ilgiye yönelik bir takım sonuçları var. E, gene hastanın izlenmesi lazım. Bir de hastalık şiddeti azalmıyorsa kaybolmayacağının da çok iyi bir göstergesi. Evet. Yine bir prediktör faktör ailede bunun olması. Ve çocuğun da alerjisinin yani bir maddeye duyarlılığının olup bunun da zaman içinde kaybolmuyor olması. Çünkü... Ev tozu alerjisi kaybolabilir siz bunu tekrarladığınızda birkaç sene sonra. Evet. Değişebilir. Değişmiyorsa gene hastalık kalıyor demek. Bir de tabii tedavide yanlışlar da yapılıyorsa o zaman prognoz çok daha tabi. Ee, tabii yani tedavide gidebilir. yanlışların hani sayılamayacak kadar çok o, maalesef kötü sonuçları var. Şimdi yalnız şöyle de bir durum pek kanıtlanmadı. Açıkça söylemeliyim onu. Yani tedavi iyi yaparsanız hastalık kaybolur. <gülüyor> Yapmazsanız kalır. E, ben bunun altını imza atamıyorum şu anda okuduklarımdan sonra. E, tabii ki biz hastalığı iyi tedavi etmeliyiz ama edersek kaybolacağı anlamına gelmiyor. Belki hastanın hayat kalitesini daha iyileştirmek. Kesinlikle. Destirmek. Çok güzel söylediniz ama kalitesini artırıyor. Ben hastalara böyle anlatmaya çalışıyorum. Hayat kalitesi çok daha iyi olacak. E, okula devamı çocuğunuzun daha iyi olacak. Bunu söz verebilirim ama hastalık kaybolacak diyemem. Bunu izleyeceğiz Peki beraber. bu tabii genetik kökenli de dediniz değil mi? %60 dediniz. Doğru. Şimdi bu tarz moleküler teknikler çok iler, Genetik alandaki çalışmalar. Evet. Belki ileri dönemde farklı tedavi yöntemleri de ortaya çıkabilir. Doğru. Bilmiyorum var mı bu alanda evet. çalışmalar? Şu, şimdi maalesef astımın bir tek geni yok. Yani birçok genli, multigenik deniyor. Çok genlerle ilişkisi olduğu, çevreden de çok Hı -hı. uyaran aldığı için çok kolay değil. Hı -hı. Fakat tabii geleceği Neler olur bilemeyiz ama en, yakın, en azından yakın bir gelecekte böyle bir şey görmüyoruz şu anda. Evet. Bir de ben size birkaç dakikamız var son 3-4 dakikamız içerisinde. Alerji konusunda Türkiye nerede onu sormak <gülüyor> isterim. <gülüyor> Alerji konusunda Türkiye bence büyük bir atılım yaptı son yıllarda. Bunlar tabii ilgili bölümlerin, alerjistlerin kiminin yurt dışına gitmesi, gelip öğrenci yetiştirmesiyle aslında artık kalabalık bir grup olmaya başladık derken işte ancak 150 tane e doktorun uzmanlık alanı olduğunu söyleyeyim. Yani çok da sayımız yüksek değil. 150 alerji ee, uzmanı mı var? Yanılmıyorsam diye. evet. Yani ve bunların çoğu çocuk e doktorudur. Hekimlik. Erişkin evet. alerji hekimleri ülkemizde çok daha az. Fakat öte yandan hani siz. E Ulaşamazsanız bir alerjiste tabii ki pediatristler, çocuk hekimleri de bu hastaları görebilir. Hı hı. Ee, en azından e, tedavi edebildikten edip ama zor vakaları mutlaka yönlendirmeleri lazım. Bunu söyleyeyim. Yani eleman sıkıntımız e, aslında var ama şimdi ülkemizin her tarafında üniversite hastaneleri var. Orada yetişmiş gruplar var ve ülkemizden çıkan yayınlar e, arttı. Hani bizim e, işte Avrupa'daki... Ee, Avrupa Alerji Yönetim Kurulu'na gitme imkanımız oldu. Oradaki e, yönetim kuruluna e, girdik. E, yani ben gittim. siz evet. girdiniz değil mi? İlk siz olarak... çok mütevazilik yapılıp Sonra, söylemiyorsunuz yok. ama. Hacettepe'den de arkadaşlarımız girdiler e, ve devam etti bu. Evet. E, çünkü Türkiye artık çok küçümsenecek bir ülke olmadığını ispatladı bence. Bir de çok daha önemlisi biz gücümüzün farkına vardık. Değil mi? Bu ikisi birleşince zaten Türkiye atılım yapıyor. Evet. Bilimde de öyle. Şimdi artık yayınların sayısı çok arttı ve kolaborasyonlar diğer ülkelerle arttı. Hı hı. sonuçta biz burada birçok yaz okulu düzenledik ve en son Balkan Alerjiyi burada yaptık. Sonunda da Avrupa Alerji Evet e, kongresi oldu ona İstanbul'da. Ona da değinmek istemiştim ama vakit olmadı. Onu iyi söylediniz değil mi? Evet. Birkaç ay önce. Evet, Ekim ayında Ekim ayında e, yapıldı. Çok başarılı oldu. Dolayısıyla ispat etti Türkiye bence kendini bu alanda. Ama bu yine de yurt içinde gereken e, bakımı verebiliyor muyuz tüm e, Hastalarımıza çünkü burası çok büyük bir ülke çocuk nüfusu çok fazla ee, işte çocuk hekimlerini çok iyi eğitmemiz gerekiyor benim e, e, en büyük eksikliği bulduğum nokta o evet. acaba çok iyi eğitemiyoruz da mı bu hatalar yapılıyor bu eğitimin hani ne kadar her alanda öyle gayet tabii ama Vurgulasak az. Yani acaba bu alerji uzmanı olan hekimlerin sayısının azlığından mıdır bu mesela bir takım hastalıklarla alerjilerin karışması o zaman Tabii. diyebilir ee, miyiz böyle bir şey? Diyebiliriz bu çok önemli bir faktördür çünkü uzman sayısı az e bunu da bakanlığa duyurmak lazım bu önemli bir alan ve bizde yetiştirmek için eleman göndermesi lazım. O da çok e, efektif değil şu açıdan. Hani böyle bir isteğimizi bu mikrofonda söylemiş olalım. Evet. E, bu alanda genç insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Ve hakikaten de demin bahsettiniz oraya çok giremedik biz ama bir takım hastalıklarla da sık karışıyor değil mi alerjiler? Tabii yani en fazla immün yetmezlikler. Çünkü e, benim çocuğum çok hasta oluyor diyor geliyor anne. İkinci nedeni immün yetmezlikler. Bu ülkede o da çok fazla. Evet benim aslında bu konuda sorular hazırladığım bir konuydu bu evet. İmmün Yetmezlikler ama bu zannediyorum ayrı bir program konusu olacak ben şimdiden sizi davet etmek istiyorum bir başka programda tabi zevkle İmmün Yetmezlikler konusunu hakikaten konuşmak isteriz çok memnun oluruz biz evet, de evet evet Süremiz bitti. Hatta açtık da sanıyorum bir dakika kadar. Ben tekrar katıldığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kar kış kıyamette karşı taraftan geldiniz. Büyük bir memnuniyetle, zevkle kendi radyom burası çünkü. Buradan sesimin duyurmak beni çok mutlu etti gerçekten. Çok Her hoşçakalın. zaman çağırdığınızda geleceğim tabii Sağ ki. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ee, üçüncü parçamızı çalarak bitirelim. Ben e, üçüncü parçamızı konuğum aşıl e, Barlan seçti. Kardeş Türkülerden çocuk haklı ya da H harfi parantez içinde albümün isimli albümden zamanın bahçesinde isimli parçayı dinliyoruz. Ama buradan sizin bir e, şeyiniz vardı bir evet. söz vardı bu parçadan onu söyleyebilir misiniz? Düş yoksa umut yoksa o günü ömürden saymayalım zaten diyor evet hepinize iyi hafta sonları diliyoruz hoşçakalın. Yeni